Bazı adam 20 bin defa Allah de diyor canım. Bu esma-i ilahi oyuncak değil, 20 bin defa Allah denir mi? İnsan 10 bin defa çivitirse aklını kaçırır. Hüsrüm şey yok öyle şeylere. İbadetin az olsun fakat devamlı olsun. Resul-i Ekrem söylemiş. Aşkın ziyade ise Allah'a yanıyorsan 50, de, 50 bin de diyebilirsin ama karışmayız biz. 50 bin de der. Allah'a aşkı varsa eğer. La mahu ve ilahu diyor sonra bir sözümüz yok.